114, numaralı konu, Resulullah'ın yürüyerek Taif'e gitmesi, evet, Ebu Talib vefat ettiği zaman Hazreti Peygamber yaya olarak Taif'e gitti, onları İslam'a davet etti, fakat İslam'ı kabul etmediler, Hazreti Peygamber geri döndü, bir ağacın gölgesinde, iki rekat namaz kıldıktan sonra şunları söyledi, ey Allah'ım, zayıflığımı, halkın gözündeki kıymetsizliğimi sana şikayet ediyorum, ey merhametlilerin en merhametlisi, acaba beni kime bırakıyorsun, benden hoşnut olmayan bir düşmana veya emrimi eline verdiğin bir yakınına mı, eğer sen benim hakkımda öfkeli değilsen, başka hiçbir şeyden perva etmem, ancak senin afiyetin benim için daha geniştir, karanlıkları pırıl pırıl parlatan senin o mübarek veçhine sığınıyorum, zira dünya ve ahiret işleri onun sayesinde düzene girmiştir, rıza sadece senin rızandır, sen razı oluncaya kadar bu yalvarış ve yakarışa, devam ederim, kuvvet ancak Allah'tandır.